Bu videonun konusu hayatın kör noktası. Aslında bu seminerlerde ve eğitimlerde çok istenilen bir şey ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hayatın kör noktası şu İlk önce kör nokta nedir? Hiç araba kullanmamışlara söyleyeyim. Böyle gidersin yolda, keyfin yerindedir. Her tarafı kontrol ediyorsunuzdur, bilinçli bir sürücüsündür. Dördüncü vites, beşinci vites. Şerit değiştirecek gibi olursun çılgın bir korna sesi gelir. İrkilip geri dönersin. Az önce aynada hiç gözükmeyen araba aslında oradadır. İşte bu senin arabadaki kör noktandır. Yani bütün imkanlara rağmen, çok da dikkatli olmana rağmen büyük bir tehlikeyi görememen. Peki hayatta nasıl oluyor bu? Hayatta şöyle oluyor. Hayatta böyle bütün ihtimalleri hesaplıyorsun. Hayatının işine gireceksin. Hayatının aşkına başlayacaksın. Hayatının aşkına ve işine zaman harcıyorsun. Veya doğru bölümü seçtiğin yanıyorsun. Aileni mutlu edecek bir şeye başladın bir süre sonra bir bakıyorsun ki şerit değiştiremiyorsun. Raylardasın. Çünkü şerit değiştirmek kalktığın anda birisi kornaya basıyor. Çok büyük yaklaşan bir şeyi göremiyorsun ve sana çarpıyor. Ve titanik batıyor. Gelin görelim bakalım hayatın kör noktası neymiş. Hoş geldiniz. Şimdi hayatın kör noktası dediğim zaman Sizin aslında hesaplamayı başaramadığınız şeylerden bahsediyoruz. Bazı insanlar neden kötü ihtimalleri hesaplamaz? Aşırı imserdir. Bazı insanlarsa aşırı titiz ve dikkatli olmasına rağmen küçük bir şey atlar. İkinci bir insana. Hayatınızın kör noktasını genelde ikinci bir insan oluşturur. Bu sonradan hayatınıza girerse daha tehlikeli. Yani mesela birine aşık oluyorsunuz kariyer planınız e, diyelim ki Amerika'da, NASA'da çalışmak, i̇şte Almanya'da ne bileyim çok büyük bir firmada ya da müzede çalışmak böyle bir şey var. Hayatınızı güzel planlamışsınız o, o yaz diyelim ki mesela work and travel'la bir yere gideceksiniz Amerika'ya falan ve hayatınıza birisi giriyor. Bu giren kişi hayatınızın raylarını bükmeye başlıyor. İlk başta böyle 1-2 metre sapan raylar finale doğru bayağı bir sapıyor ve kişiliğiniz değişiyor. Normalde olmak istediğiniz kişiliğin tam tersine geçiyorsunuz. İşte hayatınızın kör noktası birincisi bu insandır. Kimdir bu insan? Sizden muhtemelen umarım gerçektir tabii ki yaşça daha büyük, bilgice daha geniş, güçlü ve sizin onun gibi olmak isteyebileceğiniz birisi. Bu insan hayatınızın kör noktasını kendisi belirler. Bazen ise cahilce kör noktalarınız vardır. Hiç bilmezsiniz. Mesela sizin bir fobiniz vardır bilinçaltınızda. E, harika bir seminere hazırlanırsınız. Sahneye çıkacaksınız. Konuşma fobiniz var. İşte hayatınızın kör noktası. Hayatınızın işini alacaksınız. Mülakata gidiyorsunuz. Kör noktanız var. Hayatınızın en büyük yatırımını yapacaksınız ki buna e, iş hayatına girerken fizibilite ve SWOT analizi denir. SWOT analizi kişilik SWOT analizi diye bir videom var. Aşağıya koyarım linkini hayatınızın içine gireceksiniz. SWOT analizinizi yapmıyorsunuz. Nedir SWOT analizi? Sek i̇şte başınıza o sektörde gelebilecek yatırım almak için tabii ki başınıza gelebilecek iyi kötü şeyler. Kötü şeyleri kimse düşünmediği için hayatın kör noktasından vuruluyor. Genelde şöyledir hesap. İnternette diyelim ki şey kibrit görür. Atıyorum şu an. Teknolojik kibrit. <gülüyor> o kibrit internette 2 dolara satılıyordur. Türkiye'ye gelirse 4 dolara satacak ya. Hop hesaplar. Uf Türkiye'ye getiririm 2 dolar bana kar kalır. İşte o hayatın kör noktası orada çıkıyor. Şirket kurmak, onu internetten Türkiye'ye getirmek, Türkiye'ye getirdiğinde gümrükte ödeyeceğin vergi, satışta ödeyeceğin KDV, gelir vergisi, stopaj falan derken birisi de çıkıp piyasaya o kibriti de 3 dolara satmaya başlar. İşte senin kör noktan aslında kocaman bir boeing yani aynada görmediğin şey aslında bir airbus. Peki neden biz kör oluyoruz? Yani o aynaya bakarken aslında birazcık eğilsen, birazcık açını değiştirirsen Görebileceksin. Ayna tamamen kör değildir. Eğer böyle küçük yapışan şeyler var ekstra, dış bükey, iç, iç bükey olursa biraz komik olur ama Dış bükey aynalar var. Dolayısıyla sen o tedbirleri almazsan ve bir parça eğilmezsen Sadece aynanın gösterdiğine güvenirsen kendine de bakarken kör oluyorsun. Diyorsun ki ben halen gencim, ben halen zekiyim, ben işte doğru yaştayım, olgunum. Ve karşıda çıkan kişi senden daha zeki oluyor. Toplantılarda, mülakatlarda, iş görüşmelerinde, para pazarlığında... Hayatın kör noktası çıkıyor. Size daha önce göstermiştim. İki kez gösterdim. Kocaev'de bir veteriner hanımefendinin karşısına birisi çıkıp diyor ki ben Azrail'im diyor. Ve kadın x lira yani 10 bin lira 20 bin lira para veriyor bu kişiye Azrail beni öldürme diye. E bu hayatın kör noktası nereden oluşuyor? Üniversitede öğretmiyorlar mı? Ailesi öğretmiyor mu Azrail'in zili çalmayacağını en azından? Yani kapıdan geçer değil mi? Öğretiyor da hayatın kör noktası işte senin o cehaletin nereden oluşuyor biliyor musun? İnanç eksikliği, bilgi eksikliği, doğru insanlarla çevre kurmama bütün bunların hepsi seni kör bırakıyor. Ne açılardan kör olabilirsiniz hayata karşı? 1- İnanç 2- Genel kültür 3- Saygı ve sevgi Diyeceksiniz ki hayatın kör noktasının saygı ve sevgi ne alakası var? Şu, sen eğer ki e, hayata atıldığından beri Çevreni genişletmediysen, yani o konfor alanından çıkmadıysan ve tek insanı sevdiysen, tek düzen bir şey yaşadıysan, bütün dünyada hep babana hayran olduysan mesela ve bütün dünyayı baban gibi görmek istiyorsan, babanın söylediği fikirler dışında her şey yanlışsa inanılmaz büyük bir kör noktam var. Çünkü babanın hayran kaldığı, örnek aldığı insan 1930 falan doğumluydu. Baba 1930 ellerin müfredatına göre yetişti. Babanın doğum tarihinde muhtemelen 60-70, benim yaşımdadır baban. Dolayısıyla internet bile yokken büyüyen bir insan, şekillenen bir karakter kusura bakma da sana çok fazla hayatla ilgili bilgi veremez. Sen kendin sorgulayıp öğreneceksin ki kör noktan kalmasın. Çok uzatmayacağım çünkü bu video videoyu böyle ısrar üzerine çektiğim bir video. Umarım hayatta kör noktalarınız olmaz. Çünkü o kör noktalar çok büyük depresyonlar yaratıyor. Birisiyle çıkıyorsun, bir ilişkin oluyor, ne bileyim evleniyorsun da bazen ya da işte sevgili oluyorsunuz ve onun kötü bir huyunu hep görmezden geliyorsun. Hep görmezden geliyorsun. Sonra Titanik kayalıklara bindirdiği zaman diyorsun ki yeterince filika yoktu. Titanik o yüzden batmadı. Filikalar olsa da olmasa da batıyordu. Titanic buzdağını göremedi. Umarım buzdağlarınızı görürsünüz. Yazın aşağıya bakalım şimdiye kadar hiç kör noktanız oldu mu? İnsanların hayattaki kör noktası nedir? Ben Yannik Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.